Selamun Aleyküm Arkadaşlar <Gülüyor> Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize <Gülüyor> Sura bakmayın biraz gecikmiş olduk <Gülüyor> Arkadaşlar bu akşam tefsir hazim diye bilinen hazin lakaplı müfessirimizin lubab-ı tevil fi maan-i isimli tefsirini tanımaya çalışacağız. <gülüyor> bu zat aslında Bağdat'ta doğmuş, Bağdatlı. Fakat eğitim hayatı kısmen Şam'da geçmiş ve e, orada kütüphanecilik Yapmış, meşgul olmuş ve Şam'da ifade etmiş. ''Hazin'' lakadı da oradan geliyor, kütüphaneci. ''Hizanetül kütüb'' kitap deposu demek, yani kütüphane demek. Bugün Fas'ta kütüphanelere hala ''Hizanetül kütüphane'' El ''Hizanetül kütüphane'' mesela. ''Hazin'' demek, kütüphaneci demek. Şam'da kütüphanecilik yaptığı için <gülüyor> bu lakabı almış. Bağdat'tan fotoğraflar görüyorsunuz. Tabii bu yıkılmadan önceki Bağdat. Şu anda maalesef Bağdat'ta her gün kanla eylem yoruluyor. Kan gövdeye götürüyor. <gülüyor> El Madresetülü Mustansiriye. Bu da müellifimizin ilim tersi gördüğü bedresi. <gülüyor> Bakın burada enteresan olan bir şey var. Kalın puntolarla yazılmış. Vezira Binti Omar. Omar. Müellifimizin ders aldığı, feyiz aldığı hocalarından muhaddislerden birisi muhaddiselerden birisi daha doğrusu hadis alimi hafızlarından e, bir bayan bir kadın bu şekilde tarihte aslında çok fazla bilinmemesine rağmen pek çok örneği vardır e, özellikle Endülüs'te bunu çok görüyoruz kadın alimleri Genelde de bundan haddis oluyorlar arkadaşlar. Yani mesela fık fıkıhta falan değil de demek ki bu hanımların yani hafızalara çok düştü. Ee, hadis ribayetinden ön plana çıkmışlar. Zaten hafıza olarak zannedersem kadınlar erkeklerden daha iyi hafıza olarak. Mesela e, dil eğitiminde Kadınlar erkeklerden genel olarak daha iyiler. Yani dil öğrenmede, yeni dil öğrenmede. Hatta dil kullanmada mesela dikkatinizi çekmiş olabilir. Spontane tercümeler var ya arkadaşlar. Yani anlık tercüme. Konferanslarda önemli. Uluslararası vesaire. Orada spontane tercümeleri yapanların çoğunluğu dayanlardır. Ee, o da yani hanımlar o konuda daha mahirlermiş. Beynin sol tarafıyla alakalı bir şey, hafıza kısmı ve e, kadınlarda genel olarak tabii beynin o bölgesi daha gelişmiş oluyor imiş. <gülüyor> Burası da Halep. Diriliş Ertuğrul dizisinden hatırladığımız Halep Kalesi. Ben o Halep Kalesi'ne çok çıktım. Etrafında da epey ee, dolaştım yani her gittiğimde. Hakikaten çok güzel bir kale. Antepli olan varsa Antep Kalesi'ni andırıyormuş. Antep'e gittim ama kaleyi görmedim. Fotoğraflarımı gördüm. Baya benziyor. <gülüyor> Arkadaşlar e, bu tefsirimiz hem rivayet hem dirayet tefsiri. Ama özellikle rivayet tefsiri denilebilir. Çünkü e, esas aldığı tefsir Beghabi'nin maalim ettemziğidir. de Thalebi'nin erkeşfi vel beyanını esas almıştı. Onu tasih etmişti tabiri caizse. Bir elekten geçirmişti. E, thalebi'deki bazı mevzu gördüğü hadisleri e, uydurma gördüğü hadisleri, rivayetleri zayıf gördüklerini almamıştı. E, Hazinin en önemli kaynağı Begabi. Begabi'nin maali maktenzeli. Begabi de önemli bir hadis alemin. İlginç olan bir şey daha var. Hazin tefsiriyle alakalı. Hazin sufi olmasına rağmen e, tefsirine. Işari tefsiri pek almamış, işaret tefsir yapmamış. Bu da e, biraz rivayet tefsiri olmasıyla, rivayet tefsiri ağırlıklı olmasıyla biraz belki açıklanabilir. Birazdan e, demek ki Hazin bu konuda e, işareti tefsiri çok makbul görmüyordu. E, yani işari bir yöntemle, işari bir yolla tefsir yapmaya çok uygun bulmuyordu demek ki örneklerini görmediğimize göre <gülüyor> evet burada hadis kaynakları geçiyor. Kütüb-ü sitte önemli oranda hadislerine aldığı kaynaklar 741'ler vefatı dolayısıyla kiminle muhasır? Mesela İbn-i Tevmiye ile muhasır yakın yani İbn-i Teymiye'nin vefatı 728 İbn-i Kayın, El cebziye ile Mâsır. Onun vefatı da 751. Onlarla aynı dönemlerde yaşamış. esbab ile ilgili önemli bir kaynaktır bu. Yani ribayet ağırlıklı olmasası epey Esbab-ül almış. Önemli bir bilgi daha arkadaşlar. Osmanlı döneminde çok az tefsir Türkçe'ye aktarılmış Osmanlı Türkçesine ve çok az tefsir yazılmış Osmanlıca olarak bu nadir eserlerden birisi Saburleyses Senar Kandili'nin tefsiri, birisi de Hazım'ın tefsiri. Enfesub Cevahir adıyla Türkçe'ye çevrilmiş. Hacı Musa Eliznik'i tarafından. <gülüyor> Ben bu konuyu doğrudan araştırmadığım için Tabi bir şey diyemem ee, Bu Ebu Leys Esnemarkandî'nin Az önce söyledim ya Onun tercümelerini görüyoruz Bu Hazi'nin tercümesi diye bilinen Enfesul Celahir'in de e, Araştırmacılara göre e, Ebu Leys Esnemarkandî'nin Tefsirine daha yakın olduğu Karşılaştırmalar çerçevesinde daha yakın olduğu anlaşılmış. <gülüyor> Dolayısıyla yani bu son dönemlerde yapılan araştırmalara dayalı olarak söylersek, Khazanin Tefsiri diye bilinen, onun tercümesi olarak bilinen Mefsülcü Bahir, bu leyessemerkandini tefsiridir denilebilir. Ama tabii bu konuda ben doğrudan bir araştırma yapmış değilim. İki türlü bilgi de var. <gülüyor> Şimdi bu hazin tepsirinden bir bölüm okuyacağız. Okuyacağımız ayetler Bakara suresinin 153-157. ayetleri. Sayyidu billahi ya eyyulübine amin, usta'ihmü bil sabri ve salahin Allah'ına sabirin. Ey iman edenler Allah'tan sabır ve namaz ile yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلَ فِي Allah yolunda öldürürlerler ölü demeyin. ve وَلَا كِلَّهِ تَشُورُونَ Bilakis onlar dilidirler fakat siz bunu hissetmezsiniz. قَوْلُهُ تَعَالَى ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَعِينُوا بِالصَّبِّ وَالصَّلَاةِ اِنَّمَا Allah Allah Teala ya da Kur'an kısmın failini ikisi olarak da düşünebiliriz. Bize alici dedi <gülüyor> yani sabır ve salat ile Allah Teala bu ayeti kerimede yardım dilemeyi sabır ve salat ile taksis etti. Özellikle onları belirtti. Bu için lima fihi münel mağnûte alel çünkü her ikisinde de ne vardır? İbadetlere bir teşvik var, bir yardım vardır. Yani e, sabreden kimse ya da namaz kılan kimse bu işi yapmak suretiyle kulluğa kendisini daha iyi yönlendirmiş, hazırlamış olur. Dolayısıyla sabır ve salatın insanı kulluk basamaklarında yükselten, özelliği vardır. Bu sebeple özellikle burada bu ikisi zikredilmiştir. اَمَّا السَّبْرُ فَهُوَى حَبْسُ الْنَفْسِ اَلَا اَحْتِمَالِ الْمَكَارِهِ ف۪ي fi zatillah. Şimdi bu sabır nedir ve salat nedir onu açıklayacak. Sabır, فَهُوَى Buradaki fa ne fasıdır arkadaşlar. Daha önceden söylemiştik. Ama السَّبْرُ فَهُوَى Buna ne fası diyorduk. Ve gelmesi vacip miydi, caiz miydi? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz? Soru sormaktan vazgeçtim. Tamam. Sesini duyduğunuzu söyleyin yeter. Bu sayene fa'sı diyoruz. Emma'nın cevabında gelen fa diyoruz. Tamam. enmanın cevabında fa'nın gelmesi vaciptir. Emma's sabr-ı Sabra gelince o nedir? Habsun nefsi. Nefsi tutmaktır. Hapsetmek. Neye? Aleyhtimalil mekârihi fî zâtillâh. Hıh insanın başına gelmesi muhtemel olan musibetler, hoş olmayan şeyler hakkında kişiyi Allah'ın zatında tutmaktır. Ve tevtinuha ala tahammülül meşakifil ibadati ve tevtinuha tevtinun nefsi yani nefsi Tevtin vatandan geliyor ve nefsi meşakkatlere, ibadetlerde ve sayrı taati ve diğer kulluklarda, kullukla ilgili vazifelerde meşakkatli işlere tahammül noktasında sebatkar olmaktır. Tevtin yani sabit kadem olmak ibadetlerde sabitkâr olmak ve tecennübi cezaî ve tecennüb-i mahzurâtı ve sızlanmaktan anlatılan uslanmaktan, puslanmaktan uzak durmak ve mahzurlu olan şeylerden de uzak durmaktır. Onun en nasî men hamale's sabra ala's savmı tefsir bu Burada alimlerden bazıları sabrı savma olarak yorumlamış sabrı savma hamletmişler ve bununla yorumlamışlardır yani sabırla ve salatıyla Allah'tan yardım isteyin demek oruçla ve namazla Allah'tan yardım isteyin demektir bunlara göre Bazılar da buradaki sabırdan maksat cihattır dediler tabi bunları bilin <gülüyor> tek bir ibadetle sınırlamak da çok doğru değil. Ayetin ifadesi umumiye olduğuna göre sabırla ilgili ne varsa bu sabrın kapsamına girer. Oruçta sabretmek vardır. Dolayısıyla o da girebilir. Cihatta sabır vardır. Bütün ibadetlerde kuluklarda sabır vardır. Dolayısıyla onlar da buna girer. Ancak sabrı sadece onlardan herhangi birisiyle sınırlandırmak, tehdit etmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ve onlar ise Hanatul Salat. gelince feli enha bakiyne fa geldi. sahanın gelmesi vaciptir. Neden namazı istene istenilmiş feli enha tecibu en safa tariq al al ikhlas neden namaz ile yardım istenildi çünkü Tecrüb gerekir, antus alen ibadatu. Herhalde öyle olmasa antus alen ibadatu yani, ala tariqre, xudu ve tazelülü Mağbude ve İkhlasla. Çünkü ibadetlerin xudu ve tazelül anlamında, tevazu ile açlık dolulukla yapılması gerekir. Mağbude Allah için ve İkhlasla ve ihlasla yalnızca Allah için yapılması gerekir. Vakıla oradaki kef fazla olmuş. Vakıla istein ala talep el-ahireti sabr ala el-farayidi. ki istein bu yardım isteyin demek. Yani ahiret talepleriniz ahiretle ilgili talepleriniz hakkında yardım isteyin. Eyle biz sabri sabrla ala el-farayidi. Farz olan ibadetlere sabretmekle ahiret konusunda yardım isteyin. Ve bu salavat-ı ve yine vakitlerinde kılmak suretiyle 5 vakit namaza yardım talep edin. Ala tahmusu'z-zunubi günahları silmek, günahları yok etmek, temizlemek üzerine yani kılınan her bir namaz günahları birer birer temizlediği için namaz kılındığı takdirde günahlar da temizlenmiş olur diye böyle söylemiş olmalı. Yani Hadis-i şerifte de deniliyor ya bir kişi evin önünden mehira kısa sürekli orada da beş kere yıkansa günde iç kiri pası kalır mı diye. Namaz kılan kişi de böyledir. Günde beş defa Manevi kirlerinden, günahlarından arınmış olur buyuruyor. İnnallâhına as-sabirîn. Allah sabredenlerle beraberdir. Ey bir alb-u'nun nasr Allah'ın birlikteliğini nasıl anlayacağız? Yardımıyla birliktedir. Allah yani sabredenlere yardım eder manasında. وَلَا la لُمَنْ يُكْتَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Ne demekmiş şimdi bu ayet? Hazine kulak verelim. Nezelet bakın önce sebebin başlıyor. Yani bu ayet ne demektir sorusu onun önce sebebinuz ile başlıyor. Diyor ki: "Nezeret fimen kutile bi Bedr minel muslimin." Bu ayet-i kerime de şehit edilen Müslümanlar hakkında inmiştir. Ve kanu 14 Bunların da toplamda adedi 14 idi. Sittetun minel muhacirin, 6 tanesi muhacirlerdendi. Onların isimleri ve bin el Haris bin وعمر بن أبي وقاص بن أبيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أخو سعد بن أبي وقاص وذو الشمالين اسمه عمر بن عبد عمر بن العاص بن مضلة بن عمر بن خزاعة ثم بني غبشان وعاقر بن البكير من بني سعد بن ليث بن كنانة ومهجعون مولا لي عمر بن الخطاب وصفان بن ويضاء من بن الحارث بن فهر ومن الأنصار الثمانية أنصار دامن سيكسكشوارد وهم صعد بن خيثمت ومن بشر بن عبد عبد بن المندري ويزيل بن الحارث بن قيس بن فصحا معمور بن الحمام بن بن ومعاذ بن İbn-i El-Hârif ibn-i Rifa'ata İbn-i ve Huma i̇bn Afra ve Hiye-Ummu'na Her ikisi de Alf ve Muhavviz İkisi de e, Afra'nın çocukları imişler İkisi de orada şehit olmuşlar <gülüyor> Ve Afra hadisesi meşhurdur malumunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Çoluğunu çocuğunu bırakıp Eşinin vesaire Vefat olup edip etmediğine bakmaksızın ee, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı arıyor şey imbadeke Havamun ya Allah diyor Peygamberimizi hayatta görünce yani Sen hayatta olduktan sonra Her şey Bana basit gelir Önümsüz gelir yeter ki sen hayatta Ol ya Resulallah diye Meşhur bir hadisedir o Kâlel-mânsu yâkûlû mâlimen kutile fî sâbîdillâhî mâta fûlânun ve zâheb ânhun aîmü d ve lezzâtuha. Şimdi Bedir'de bu insanlar şehit olduktan sonra bazı münafıklar şöyle demeye başladılar. Dediler ki, ya filanca yazık oldu be. Yani daha gençliğinin baharındaydı, gencecik çocuk gitti, yazık günah oldu. Dünya nimetlerini tadamadan gitti, lezzetlerini tadamadan gitti, daha evvelik bile yapamadan gitti gibisinden ya da. Buna benzer şeyler söylerler. فَنْزَرَ اللّٰهُ تَعَالَ هَذَّ الْآهَذِهِ الْآيَةَ هَذَا Diye gelmiş. هَذِهِ الْآيَةَ olacak. Bunun üzerine allah Teala bu ayeti indirdi. وَقِيلَ Bir başka görüş. اِنَّ الْكُسَارَ وَالْمُنَافِقِينَ قَالُوا Kafirler ve münafıklar şöyle demişler: اِنَّ النَّاسَ يَكْتُرُونَ اَنْسُسَهُمْ Zılman İnsanlar kendi kendilerini zunn derek öldürüyor ve yaparak ki için limarebat <Sessizlik> Muhammed'in <Sessizlik> sallallahu aleyhi Muhammed Aleyhisselam'ı memnun etmek için yazık oluyor boş yere öldürüyorlar. Yani gayri faidetin hiçbir da elde etmiyorlar. Boş yere öldürüyorlar dediler münafıklar ve kafirler. Üzerine, bu muzenefe nazarat hadihl ayetu ve ayet oldu. Ve akhbara en men kütle fi ve ve ayette Kur'an الله haber verdi ki Allahümme öldürülenler fe innehu hayyun Kim Allah'u öldürürse o diridir. Bir kaylihi taala bel ahyaun vel ahyauna yetila Peki Allah onları nasıl diriltti? O vakitte Li niçin diriltti? Onlara karşılığını vermek için yani neden şehitler diriler? Ölüyorsalar olsalar o berza hayatında da karşılıkları verilmiş olmayacak. Yani onlara mükafatı o berza hayatı dediğimiz o hayatta da tattırmak için Allah Teala onlara hayat vermiş oluyor. Ve Ali Hasen, Hasan Basrid'den naklediliyor. En şüheda ahyaun inda Teala. Şehitler Allah katında dirilirler. Tu arzu arzaquhum ala ariahihim. Rızıkları onların ruhlarına sunulur. Ve aselayhimur ruhu. Ve reyhanu arrauhu olacak pardon ve yasri uleyhim arrauhu vel reyhanu vel ferahu değil mi? ve reyhanu ve cennetun a'im diye geçiyor ya onlara arrauhu rahattan geliyor rahat, reyhan reyhan çiçeği ve ferah yani her türlü huzur ve mutluluk onlara ulaşacak kematu oradunna arru ala orada birine meksik olmuş arkadaşlar ala arrahi a'li firavuna Tıpkı Firavun ailesinin ruhlarına cehennem ateşi her gün vudveten ve aşiyya gece gündüz sunulduğu gibi. En var ve oradu aleyha ve aşiyya buyuruluyor ayet-i Ateş onlara cehennem ateşi gece gündüz sunulur gösterilir yani. Fayasıl ve onlara ulaşır cehennemin azabı fa asb ilayhim alamu onlara dolayısıyla elem ve yine aynı şey acı onlara ulaşır fe fihi dalilun ala anna muti'ina bunda da şöyle bir delil vardır ki Allah'a itaat edenler yasiru alayhim savabuhum onların sevaplar onlara ulaşır nerede iken muhun fi quburihim fi Erzah aleminde onlar kabirlerindeyken onlara bunlar ulaşır. Tabi kabirlerindeyken ifadesi insanlar umuyetle kabre gömüldüğü için öyledir. Yoksa denizde boğularak ölmüş ya da göç altında kalmış e, gömülmeye fırsat bile bulunamamış cesedi bulunamamış, işte uçaktan düşmüş, yanmış, kül olmuş vesaire. bunlar vardır ama bunlar nadirattandır. İnsanlar e, toprağa genelde göm gömülürler minha khalaknakum ve fihâ nu'idukum ve minha nukhrecukum taratan ufrağ buyurduğu gibi ayet kelimede kerimede insan topraktan yaratılmıştır. minha khalaknakum ve fihâ nu'idukum ve sizi yine toprağa döndüreceğiz. ve minha nukhrecukum taratan ufrağ ve sizi tekrar topraktan çıkartacağız buyuruluyor. Onun için İslam alimleri Astrova'nın toprağa gömülmek olduğu mu söylemişlerdir. Mesela Müslümanların cesetlerinin yakılması caiz mi değil mi? Bu e, Rusya'da tartışılmış 20. yüzyılın başlarında. E, bazıları fetva falan da verir gibi olmuşlar. Musa Carulla bir alim var. E, devlet dumalarında e, meyyit yıkama meselesi diye bir küçük bir risale kitap yazıyor. Orada asla caiz olmadığını söylüyor. Delil getirdiği önemli ayet de budur. Minha halaknaqun ve fiha nuidukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Bir de son zamanlarda maalesef kabir aleminin olmadığını ısrarla söyleyen bazı ilahiyat hocalarımız çıktı. Sanki kabre gitmişler, girmişler, kabir hayatını görmüşler. Ve orada hiçbir kimseye ne nimet ne de bir azap tattırılmadığını görmüşler gibi gelip buradan kesin kesin ifadeler kullanıyorlar işte Kur'an'da kabir azabı yok vesaire. Bu tür meseleler arkadaşlar gaybi meselelerdir, metafizik meselelerdir, akıllı halle şeyler değildir. Bu konuda kesin bir ayet ya da bir hadis şerif varsa. Ancak bizim yapacağımız şey onu nakletmektir. Mümin olduğumuza göre de ona inanmaktır. Ayet-i kerimelerde doğrudan bir sarahat olmamakta birlikte bazı ayetler buna işaret ediyor. Az önce okuduğum ayet: ve ve mu'ashiya. ve ila Yani onlara ailesi Firavun ailesine gece gündüz azap arz olmuş. Ve onlara o azaba girin denilir. Kıyamet kopunca da ve onun atak kıyametin koptuğu günde ise onlara denilir ki asıl şimdi en büyük girin. Buradan ne anlaşılıyor? Demek ki az önce bahsettiği onlara gece günümüzde ateş arzu diye söylediği dünya hayatında yani. Çünkü kıyamet kopunca ise onlara şöyle denilir dediğine göre ondan önce bahsettikleri kıyamet kopmadan önceki hadiseler o ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz. Başka işaret olarak kabul edilebilecek bazı ayet-i kerimeler daha var ama hadisler çok net yani onlarca hadis var. Bunların hepsinin manen tevatür derecesine ulaştığını söyleyebiliriz. Kabir azabı ile alakalı. Allahümme inni azubuke min azabil kabri ve mülfittetil mesajid decel Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kabir azabından sığındığına dair Onlarca ribayet var yani, farklı ribayetler içerisinde serpiştirilmiş. Sonra kabirlerden geçerken, işte bu kabirdekiler şu anda şu şu sebeplerden dolayı azap görüyorlar, kabilinden yine zikredebileceğimiz pek çok hadis-i şerif var. Dolayısıyla yani bu konuda bu kadar sayı hadis varken, hatta manen tevatür derecesine ulaşmış olduğu düşünebilecek bu kadar yoğun hadis varken, bu konuda kabir azabı yoktur demek gerçekten büyük bir cüri etkilerliktir ve sui edeptir diye düşünüyorum. Evet. Onun fi kuburihin fi barzahin ve keda la usatu yaddebulun fi kuburihin. Asilerde. Allah'a itaat etmeyenler de böyledir. Kabirlerinde azap görürler. Fe <gülüyor> eğer dersen ki <gülüyor> biz onları ölüler olarak görüyoruz. Yani bir insan şehit olduğu zaman yine diğerleri gibi ölüdür. Ne farkı var? Dolayısıyla onlar için onlar diri demenin manası nedir? Bu böyle demeyin derken buradaki neyin yasaklamanın sebebi ne, nedir? Fi <fî> kâliği. Ve la tekûlü l-mannûk tâlûfi sabîlillâh yamât. Konu derim ki, manağım mana sudur La tekûlû amwatin bî manzilâtî ghairîhimn el amwatî. Yani onlar için diğerleri gibi sıradan bir ölü demeyin. Yani yazık oldu. Niyaziye demeyin yani. Bunu bu ahyaum, onlar diridirler. Tasirruhu hun il cenan ki ma varda. Umar cennetlere ulaşır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur: İnne arvahu şuhada fi hawasil tayrin khodrun tasrahu fi'l cenneti. Şehitlerin ruhları kuşların e, yeşil Kanatları, böğülleri altındadır, gagaları altındadır. Cennette e, kanat çıkmaktadırlar. Yani şehitler cennette e, kuşlar gibi uçuşmaktadırlar. Hani Bavzah aleminde de böyledir buyuruluyor. Dolayısıyla فَهُمْ اَحْيَعُوا min هَذِهِ الْجِهَةِ Bu açıdan onlar delidirler. Bu اَمْوَاتَا zaten جِهَةِ خُرُوجًا رُّحِ مِنْ اَجْزَادِهِمْ Her ne kadar ne kadar bedenlerinden ruhlarının çıkması itibariyle ölü gibi görünseler de berzah halindeki hayatiyetleri itibariyle diridirler. Ve cevabın ahiru bir başka cevap da şudur ki ve huve Allah Teala fi alamil gaybi. Onlar Allah katında gayb aleminde diridirler. İçinle ansaru ila ahirete. Çünkü onlar ahirete gitmişlerdir. Fe nahnu la mushahidehum kezalike. Fakat biz onlara bu şekilde görmüyoruz. Ve edrü ala zalike kavluhu taala. Ve la kinna teş'urun ayetdir buna delalet etmektedir. Yani onlar diridirler ama siz onları görmezsiniz. E, hissetmezsiniz. Teş'urun hissetmezsiniz. Fakat onlar diridirler. Ey ne tarafına Ah ya. Yani siz onları diri olarak görmüyorsunuz. <gülüyor> ve te'alemû zaten ke hakikaten ve e, e, bunun gerçeğini de bu derece bilmiyorsunuz. Ve innemâ te'alemûne zâlike bi'ikbârihiyyâkul bi'hi Siz bunu yani onların e, ölü değil diri olduklarını nasıl biliyorsunuz? Bi'ikbârihiyyâkul <gülüyor> <gülüyor> bi'hi Benim sizi ve size bu konuda verdiğim bilgi sayesinde biliyorsunuz, size haber vermem e, neticesinde biliyorsunuz, yoksa sizin kendilerinizden böyle bir bilginiz yok. Çeşitli sesler geliyor buradan, size ulaşıyor mu bilmiyorum ama. <gülüyor> Sayın inculte, eğer derseniz ki yine, şöyle bir soru sorarsanız ki, "Leyse sair almutayin min almustimin alillahi yasli ulayhim min naim aljannate fi kaburhüm, falala khususas shuhada bi Uzun bir cümle oldu, tek tek tercüme edelim. Yani "Leyse sair almutayin min almustimin ee, Allah'a itaat eden diğer Müslümanlar içinde geçerli değil mi? Yasli min naim Onlara da cennet dimetler ulaşmıyor mu? Fî kuburihim kabirlerindeyken. Yani bütün ürünler diridirler mi? فَلِلَّ خُسُسَ شُهَدَا اُبِذِكِرٍ Niçin özellikle şehitler zikredilmiş burada? Yani niçin Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin denilmiş de bütün ölüler e, diridir denilmemiş. قُلْتُ derim ki اِنَّمَ خَصَّبُونَ Kur'an ya da Allah özellikle şehitleri bu konuda zikretti ki lianne'ş şuhada suddu ala gayrihim bi mazidil çünkü şehitler kendileri dışındakilere daha çok nimet kendilerine verilmek suretiyle taftir edilmişlerdir, üstün kılınmışlardır. Nedir bu tafsilde, ve onlar, ve onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, Cennetin onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, Rızıklarıyla, nimetleriyle nimetlendirilmiyorlar. Daha ışık, daha basit şeylerle nimetlendiriliyorlar diyor. Tabi bu da bir tahminden ibaret yani. Bunu bize bir hadis ya da sağlam bir, sağlam senetli bir hadis ya da bir ayet-i kerime söylemedikçe bu konuda yine yorum yapmamamız gerekir. Yapsak da bir bilgi ifade etmez o yani. Ve cevabın ahru. <gülüyor> Başka bir cevap da şöyledir. Ennahu reddun liqawli men qala. Bu söz bu ayet yani. Şöyle diyen kişinin sözüne reddi olarak gelmiştir. İnne <gülüyor> Bir saniye. İnne, مَنْ قُتِلَ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ مَاتَ Allah'ın oğlunda öldürülen kişi öldü. وَدَعَبَ عَنْ نَعِمُ الدُّنْيَا وَلَذَّتُهَا ve dünyanın nimetleri, lezzetleri de kaçtı, kaçtı gitti. Yani, ee, yani yazık oldu. Dünya nimetlerinden istifade edememiş oldu. Allah Teala تَعَالَا kavli. Böyle bir söylenti çıkınca toplumda Allah Teala bu ayeti gönderdi. Yani böyle olunca ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şehitlerin özel bir mertebesi yok yani. İnsanlar, şehitler hani ne şehit, ne gazi, gitti, miyazi deniyor ya hani bunların hepsi miyazi oldu yani ne olacak? ne uğruna öldüler, yazık günah oldu, gencecik, hayatlarına kıydılar gibisinden şeyler söyleyince bunlar üzerine hayır hayır asla durum sizin bildiğiniz gibi değil. O sizin Allah yolunda e, öldürüldüğünü gördüğünüz o insanlar Ölü değillerdir. Yani siz onları ölü gibi görüyorsunuz ama ölü değillerdir. Onlar diridirler Allah katında rızıklandırılıyorlar manasında e, dolayısıyla hani özellikle şehitler için bu yoruma göre özel bir konum tahsis edilmiş olmuyor ama münafıkların böyle bir moral bozucu söylentileri üzerine e, nazil olmuş oluyor Bel ahyâhûn bi'ennahûn fîn'i'nin daimîn bileksiyonlar dilindeler çünkü Daimi nimetler içerisinde dildiler. Kal Hu ve Ve ki sizi sınayacağız, deneyeceğiz. Ayetine gelince, Ey, ne Ayet okuyalım. Ve ne Sizi mutlaka deneyeceğiz. Bir şey iman Bir korkuyla, bir çeşit korkuyla. Ve dua açtır da ve el Semerimizi eksiltmekte olan en canlarınızı ve semerati meyvelerinizi ve beşir-i sabirin. Sabredenlere müjdele. Eledine ve inna Onlar ki başlarına bir felaket, musibet geldiğinde biz Allah'a Allah'tan geldik, Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz derler Eyy le nakhterib rankum ya ummet Sizi sınayacağız ey ümmet-i Muhammed demektir. Vallahu cevab-ı kesme. Kasemi. cevabında gelir. Taqtimu vallahi la Yani aslında mahzuf bir lafzıullah vardır. Vallahi dir kasabın cevabında yani yeminin cevabında geldiği için ne <gülüyor> venneküm başına lam gelmiştir. Vel <gülüyor> ibtilau. Peki denemek ne için olur? Lizharu tayi min el asi. ortaya çıksın diyedir. Len yale şeyen. Yoksa bu deneyen Allah Teala'nın bir şey bilmesi için değildir. Maalesef son birkaç sene içerisinde bir ilahiyatçı hocamızın başlatmış olduğu tartışmayla Allah geleceği bilir mi bilmez mi diye bir konuya da girilmiş oldu. Mutezili alimlerinin önemli bir kısmı Allah'ın e, cüziyatı bilemeyeceğini bilmediğini söylemişlerdir. Bilseydi yani bu kulu icbar etmek olundu diye bu e, o hocamız da maalesef bu görüşten etkilenmiş gibi görünüyor ama bu görüşe sahip çıkan tarihte e, aklı başında hiçbir alim olmadığı gibi Türkiye'deki bu tartışmada da e, bu görüşe sahip çıkan başka hiç kimse olmadı. Çünkü allah Teala'ya bu bir noksanlık isnat etmektir. Noksanlığı olanın da kemali olmaz, kemali olmayanın da Rabb olması, ilan olması Mümkün olmaz. Subhanallah ifadesi de bunu ifade eder yani Subhanallah her türlü eksiklikten, noksanlıktan Allahı takdir ederim demektir. <gülüyor> Peki buradaki e, imtihan ne için o zaman? İtiraf edenle etmeyen ortaya çıksın yani kendi ellerinde bir sertifika olsun, bir e, diploma olsun, kendi yaptıklarını karşılığını orada görsünler diye. Yoksa şey annem ya Yani daha önceden bilmediği bir şeyi bilmesi için değildir. Fakat Subhanahu wa Taala Çünkü Allah Teala eşyalar ve hadiseler var olmadan ve meydana gelmeden önce de onların tamamını bilir. Bir şeyin, bir şeyle inma qala bi şeyin ayet kelimede <gülüyor> bir şey in kelimesi sözlükte kullandın neden böyle yapıldı bi eşyae bi korkudan ölümden açıktan bir şeyle dedi de bir şeylerle demedi. Venne bi eşyae min el hafid med bi şeyin dedi neden cemi gelmedi müfred geldi el la yurahma en eşyae delal ala durub min el havf yani şunun için denilmedi ki eğer eşya denilseydi çorulu olarak kullanılıp şey kelimesinin çorulu o zaman bu pek çok korku çeşidine işaret ederdi. Pek çok korku çeşidine işaret ederdi. Yani o da insanların sürekli korkularla çeşit çeşit korkularla intahan edileceği anlamına gelir. Burada bir şeyin denilmekle yani her çeşit korkuyla değil ama bir kısmıyla buna işaret ediyor. Şu anda mesela Suriye'de olsak biz her an başımıza bir bomba düşer mi bunun korkusuyla yaşayamayacaktık. Ama Türkiye'de bunu korkusuyla yaşamıyoruz çok şükür. Dolayısıyla şu ana kadar mesela Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bir savaş korkusu görmedik, değil mi? Ee, ama işte Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Pakistan'da, maalesef buralarda, Ukrayna'da şu anda yani ciddi bir ölüm korkusu var, bir korku var. Ee, üzerlerine bomba düşme korkusu var mesela. Ama bizim şu anda öyle bir korkumuz yok. Dolayısıyla onun için bir eşya değil de bir şeyin denildi. Yani bütün şeyleri kapsamasın diye korku türlerini ya da devamında gelecek olan açlık türlerini vesaire. O keda albaqi diye ne dedi böyle Yani kafü ve alju ve naksın nalem ve la musu ve thamarat dedi. Bunu hepsini bir şeyle dedi yani şeyler değil de şey kelimesi kullandı. Diğerleri için de geçerlidir bu. Fakat mekâre bir şeyin, dolayısıyla ayette bir şeyin ifadesi kullanıldı. Karde takdiru bir <gülüyor> şeyin al kafi, takdir ozanu oldu bir şeyin al kafi ve bir şeyin al jü'ü. Diğerleri için de böyle yani korkunun bir çeşidiyle işte mallarımızın miktaramızın eksiltilmesinin bir çeşidiyle diye. Vakîle mana ve bir şeyin kâli'li min hadîl Demindeki ki bunun manası e, bunlardan az bir şeyle sizi imtihan edeceğiz demektir. Hani imtihanınız çok da çetin ağır olmayacak ama bunlardan azar azar sizi imtihan edeceğiz. Melhavfi. Korkudan. Karebni Abbas'ın yani havfel adubi. Korku ne korkusu bu? Şu an korkusu diyor Abdullah İbni Abbas. Velhavfu tevakkuu mekruhim. Havf nedir? İstenmeyen bir şey beklemektir. Yahsulü minhü fil kalbi. Ki bundan da kalpte bir elem meydana gelir. Velcu'i yani el-kuhta ve el-kahta. Elcu'u kıtlık demektir. Kaht, kıtlık. Ve ta'azzure husulil kuti. Ve yiyeceğin bulunmaması durumudur. Ve naksimnel emmali. Ve Mallarınızı biraz eksiltmekle, yani bil helaki vel husrani, helak etmekle, bitirmekle, telef etmekle, vel enfusi ve nefsleri canlara. Ey <gülüyor> yaraksim <gülüyor> enfusi bil Öl, mevti evul katli, ölerek ya da öldürülerek nefslerin azaltılması, canların azalması. وَالثَّمَرَاتِ مَيْوَلَرِينَ azalması, yani اَلْجَوَائِحَ فِي السِّمَارِ اَلْجَوَائِحَ كَائِحَا kelimesinin çoğunu, da felaket, afet, musibet demektir. Yani e, yazın, güneş beklenirken diyelim ki çok aşırı yağmur yağması, havelerin soğuk olması ya da kışın yağış beklenirken yağış olmaması, güneşli olması gibi bir takım doğal afetler. وَقِيلَ قَدْ يَكُونُ بِلْجَدِّ اَيْضَمِ Dendi ki bu e, kıt Demek de ve biter ki le amelü ve le imaratı fil eşşari ve ağaçları yeterince işlememek, aşılamamak vesaire, bu tür sebeplerden kaynaklanan bir e, musibet de olabilir denildi. Bu Hukiyya Şafii, Şafiyya radıyallahu anhü fi tefsir hâliyil âyet-i kâle. Bu kelimenin i kerimenin alakalı İmam Şafii'den şu nakledilmiştir. Kale el-khawfu khawfullahi ta'ala. Buradaki korku az önce Cenab-ı Abdullah bin Abbas demişti? Bu khawful adu, düşman korkusu demişti. İmam Şafii diyor ki korku Allah korkusun. Vel-cuğuhu siyamu şehri ramadana. Açtık ise ramazan orucudur. Ve naksim minel evval yani ikhraçı zekati ve sadaqati. Peki malların eksiltilmesi nedir? Zekat ve sadaka demektir. Ve anfusu yani bil amra abi canların azaltılması demekte de, hastalıklarla canların azaltılması. Ve semaratı peki meyvelerin azaltılması olarak enteresan bir yorum bu da Yani meute evladı evlatların çocukların ölümü demektir. Çünkü ve de semaratul kalbi çünkü çocuk kalbin meyvesidir yani burada meyvelerin e, taraf olması demek çocukların taraf olması demektir diyor bu da ilginç bir yorum Anabî Musa Leşari'ye radıyallahu anh kâle kâle Resûlâhü sallallâhu aleyhi ve sellem İzâ mâta veledur abdî bir kulun evladı vefat ederse kâle Allah ve teâlâ limelâiketihi Allah teâlâ meleklerine sorar e kabadtun veled-i filanca kulumun çocuğunu Çocuğunun ruhunu kabul ettiniz mi? <gülüyor> evet derler onun canını aldık teslim aldık ruhunu. <gülüyor> onun kalbinin meyvesini mi aldınız der. <gülüyor> Onlar derler ki evet ya Rabbi onu aldık evladını aldık. Eğer içinizde evli olanlar varsa hakikaten evladın çocuğun ne demek olduğunu bilirler. Yani insan, çocuk sahibi olduktan sonra hayata bakışı bile değişiyor artık. Ee, yani bir baba ya da anne olarak farklı bir sorumluluğunuz olduğunun bilincine varıyorsunuz. Ee, Allah herkesin çocuğunu kendisine bağışlasın inşallah. Kalu, dediler ki, hani filancanın çocuğu alındı ne ne dedi? Oğlunun ya da kızının vefat haberini alınca. Hamideke ve starca'a Hamdetti sana Allah'tan geldi dedi ne yapalım Allah verdi Allah aldı dedi Mesela savcı e, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın babasının söylediği sözler değil mi? Ne kadar mümince Müslümanca sözler ne kadar güzel sözler Kadere imanın Tevekkülün insana Bu tür sıkıntılı durumlarda Musibet felaket anlarında Bilene kadar sağlam tuttuğunu ayakta tutabildiğini gösteren güzel sözler. İşte böyle bir tavır sergilerse kişi işte, hamdeke Allah ya Rabbi sana sana hamd ettiler ve sarca ve istirca etti. İstirca etmek ne demek arkadaşlar? Sarca ne demek? Yok. Istirca, inna lillah ve inna ileyhi raciun demek. Yani aniden çocuğunun ölüm haberini aldı. Ya Rabbi sana hamd olsun, sana şükür olsun. Ne diyeyim? Sen verdin, sen aldın dedi. Peşinden inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Ne olur? Kâle allah Teala der ki yüce ruhu bir evi cennette ve selmuhu <Sessizlik> بيت الحمد. Adem öyle siz de okum için cennette bir köşk inşa edin ve onun adına Hamt köşkü deyin. Ahraruh Tirmizi ve قال حديث حسن. Temzinin nakletti ve Hasan hadis olduğunu ifade ettiği bir hadis-i şerif.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 اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ bir şeyin. Ya da mubtelen diye okursak kul e, imtihan edilmiş olur. Mubteli diye okursak imtihan eden Allah'tır. Görüntü dondu mu arkadaşlar? Zeynep Hanım dondu demiş. Herkes de görüntü dondu mu? Problem var mı? Görüntüde ve sesle problem var mı? Hı, tamam. Şimdi buradaki imtihanla alakalı bir takım hikmetler söylüyor. Minha, yani neden burada imtihanından bahsediliyor? Ennel <gülüyor> yani abde izâ alime ennehu mubteliyum bişeyyen Eğer kul bilirse ki Allah Teala onu bir şekilde imtihan edecektir. Ya da mübtela diye de okuyabiliriz. Kul o zaman e, mübtela olmuş olur. Mübteli imtihan eden, mübtela imtihan olunan. Vatane nefsuhu alas sabri ya da vatane diyebiliriz. Böyle bir bilinçle olaylara yaklaşan insan ne yapar? Kendisini sabırda sabit kadem kılmaya çalışır. Sebatkar olmaya çalışır. Feizzâ nezere bihi zâlikel belâû nem eğer başına böyle bir bela, musibet gelirse e, sızlanmaz, öfkelenmez, rahatsız olmaz, sesini çıkartmaz. Ve minhâ ennel kuffâra. Yine bunun hikmetlerinden şudur ki kafirler izâ şâhedül mu'minine mukîmine alâ dinihim. Kafirler müminlerin dinleri üzerine eee sebatkar olduklarını e, devam ettiklerini görürler. Sebatine inde nuzulü'l <gülüyor> belâi Belâ olduğunda, indiğinde yine imanlarında sabit kadem olduklarını gördüklerinde sabrinelevu. Bu da sabrettiklerini gördüklerinde aline bi'zerike sihhatü'd din. Böylece dinin eee sahih olduğunu, doğru olduğunu e, anlarlar. فَيَدْعُوْهُمْ ذَلِكَ اِلٰى مُتَابَعَةِهِ وَالدُّخُولُ فِيهِ Böyle bir durumda yani müminlerin her türlü olumsuzluklara, göğüs gelmesi, musibetlere, felaketlere sabretmesi karşısında kafirler de müminlerin bu sebatından etkilenirler. Bu durumda onlar ne yapar? O dine tabi olmaya ve o dine girmeye sevk eder, imana girmeye sevk eder ve minhâ yine bu hikmetlerdendir minel hikme yani Allah-u Teala akbara bihazel iptilâ'i qabla yukuvâhî allah Teala bu imtihanlara meydana gelmeden önce haber vermiştir yani bir nevi mucizevi bir haberdir bu da bu musibetlerde vakı olunca bu kalpten bir haber verme gibi bir şeydir fayekûnû ucizeten linnabî sallallahu aleyhi ve sellem bu da peygamberimizin muzeylerinden birisi olur. Bu bana pek makul gelmedi arkadaşlar. Yani böyle bir Niye? Yani bunu söylemek için illa peygamber olmaya gerek yok. Yani hayatın sıkıntılarla, musibetlerle, felaketlerle doğru, dolu olduğunu söylemek için illa vahiy almaya gerek yok. Yani peygamberliğini kanıtlayacak bir delil olarak görüyor musunuz siz bunu? Ey insanlar başınıza türlü türlü felaketler, musibetler gelecek demek... Bir, bir insanın peygamber olduğunu kanıtlayacak bir mucize olamaz. Yani bunu herkes söyleyebilir. Ve nilha yine bu hikmetlerden birisi şudur. Emdel munafiqina innena azharul imana taba'an fil mali vesiatir rizki minel gana'imi münafıklar imanlarını izhar ettiler. Niçin? Tana'an fil mali mala tamahkerlik gösterdikleri için, malda gözler oldukları için vesiatir rizki ve bu gözler olduğu için minel ganaymi ganimetlerden bol bol pay almakta gözler olduğu için felel ma'aferallahu ennehu mubteliu ibadehu Allah Teala ise bu dine girmenin böyle bu bolluk huzur ferah refah içerisinde olmak manasına gelmeyeceğini kullarını sürekli imtihan edeceğini haber verince fe inde zalike temayezu'l mu'minu mine'l munafiqi Öyle da mümin münafıktan ayrılırdı. Ve sâdiku min el-kâzibi. Sadık olan da kâzipten ayrıldı. Bunun ha yine bu hikmetlerdendir. Enn el-insâne fî hâli el-ibtilâi eşeddü lillâhi minhu. Fî hâli er-rakâi insân bolluk anına nispetle darlık anında, sıkıntı anında, imtihan anında daha samimidir daha ihlaslı davranır. فَإِذَا a أَنَّهُ مُبْتَلِيُونَ دَعْمَ ala التَّدَرُّعُ اِلَى الْاِبْتِحَالِ ila اللّٰهِ Teala. Allah Teala'nın kendisini imtihan ettiğini bilince de kişi sürekli olarak ne yapar? Allah'a yalvarmaya, Allah'a yönelmeye devam eder. Niye? لِمُنْ جِيَهُ مِنْ مَا عَسَى اَنْ يَنْزِلَ بِهِ حَسَأَنْ يُنْزِي لَبِهِ مِنَا Yani kendisine gelebilecek, gelme ihtimali olan, başına girme ihtimali olan belalardan Allah kendisini korusun diye Allah'a tasarruf ve niyaz etmeye devam eder kişi. 3 Dört. Evet dört sayfamız alınmış. Seste sonu yok inşallah değil mi? Sımmet kâle teâlâ ve beşşir Sonra Allah-u Teala dedi ki sabredenleri müjdele. Yani inden uzûlil belâ'i. Yani belâlar indiğinde. Vel man'a, Ve beşşir ya Muhammedu s-sâbirîne. şudur. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Sabredenlere müjdele Neyi sabredenler Alâ imtihâni Bime emtehinuhum bihi Mineşşedâidi velmekârihi Kendilerine türlü türlü Sıkıntılarla Mühnetlerle, meşakkatlerle imtihan ettiğim o Bu imtihanlara karşı Sabretmelerinden dolayı O sabredenleri müjdele Sılla seferun kavli teâlâ bir de onların şu vasıflarını zikretti. اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتٌ مُسْيبَتٌ Onlara bir musibet geldiğinde. اَيْ نَائِبَتٌ اُبْتِلَاءٌ Naive yine musibet demek. ibtila, imtihan demek. قَالْمُ اِنَّا لِلّٰهِ Dediler ki biz Allah'a aitiz. ey عَب۪يدًا Yani biz Allah'ın kullarıyız, köleleriyiz ve mülken ve eee onun mülkiyetindeyiz. Bizim sahibimiz odur dediler, derler. Bu inna ileyhiracun yani fil ahirete ahirette ona döneceğiz derler. Tabii biz Allah'a aitiz. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Burada da başka bir yerde değiliz. Yine Allah'tayız yani. Allah'tan geldik, Allah'tayız. Allah'a döneceğiz. Allahsız bir şey yok. Yani fil ahireti Annem Selamet قالت سمعت رسول الله صلى gelir de o da inna lillahi ilayhi der sonra da ya rabbi bu musibetimde bana ecir ver sabr ver ve bundan daha iyisini bana nasip eder. Derse ne olur? İlla acerahullahu fi musibetihi Allah bu musibetinde, sıkıntısında e, onları mükafatlandırır. Onu mükafatlandırır. Ve ahlefe lehu hayran minha ve daha hayırlı bir şeyi ona gönderir. Kıyle demildi ki ma u'tiye ahadun ma u'tiye hadi ümmetü bu ümmete verilen şey başkalarına verilmemiştir. Neymiş bu ümmete verilip de başkalarına verilmeyen şey? Yani el-istircaa indel musibeti. Yani musibet anında istircaa etmek yani inna lillah ve inna ileyhi raciun demek. el istirca bu demektir. de söylediğimiz gibi. Ve lew ve ahadun لأُطِي يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ Eğer efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan önce bir başkasına verilmiş olsaydı bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun denemeli aleyhisselam'a verilirdi. Alâssemu ila kavlihi 'inda yusufa ya asafa yusufa Yusuf Aleyhisselam'ı kaybedince onun yokluğuna dayanamayınca ya asafa yusufa Ah vah Yusuf'um ah nereye gittin nerelerdesin diye ahlanıp ahlanırken İnna lillah ve inna raci'un derdi eğer seydi Yakup aleyhisselam diyor. Böyle bir şey dediği bize mektedilmediğine göre demek ki bilmiyordu. Ve daha eski milletler demek ki böyle bir ifadeyi bilmiyorlandı diyor. Ve Fi fî kavlîle abdî inna lillah ve inna raci'un Deyildi ki kişinin bu sözünde ne vardır? Tefnidun minhum. İlallahi. Kişinin durumunu Allah'a havale etmesi vardır. Benim evimde de arkamda görüyorsunuzdur belki. Şu tabloyu görüyor musunuz? Orada ne yazıyor okuyabiliyor musunuz? tabloyu uzakta herhalde ve vesel emri ila Allah. Yani durumumu Allah'a arz ederim. Tevfiydü minhu. Yani bu sırja da inna lillahi ve inna ileyhi sözünde ne vardır? Kişinin durumunu ilahi Allah'a havale etmesi vardır. Ve en muradı ve başına gelen her türlü musibetlere de razı olduğuna dair bir ifadedir bu. Ya Rabbi senden ne gelirse gelsin ona katlanmaya razıyım demektir. Bu ulayke yani min hazihi men هذه sıfatı yani men hadi sıfatun yani özellikleri bu şekilde olanlar aleyhim serratun rabbihim işte Rabblerinden eee vardır rahmetler vardır onlar için karim muhabbesin ibdaser ki ey laghfiretum rabbihim yani salavatun demek mağfiretun min rabbihim. Rablerinden bir mağfiret vardır demek. Ve minhü kavlu sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala al abi ebi Ya Rabbi Abu Evfa'nın ailesine salat et yani mağfiret et. Allah'ın salatı ne demektir? Mesela inallahu ve melaikete yusalluna alen nebiyyâ eyvledenem sallallahu aleyhi ve sellem teslimem. Allah ve resulü affedersiniz. Allah ve melekleri Resuluna salatu selam ederler diye tercüme ediliyor maalesef. Ee, yani salatu selam eder denince de aklımıza böyle eline tesbih alıp Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demek geliyor Türkçe olarak. Yani sanki melekler hatta haşa Allah için bile böyle bir ifade kullandığına göre eline tesbih almış Allahümme salli ala Muhammed der gibi bir izlerim uyandırıyor. Onun için Türkçe bunu bu şekilde tercüme etmek doğru değil. Yani Allah'tan olursa salat mağfirettir. meleklerden olursa istiğfardır. E, günah, Günahların bağışlanmasını dilemektir. Kul, kuldan e, olunca yine rahmeti istemektir e, denilir. E, son dönemlerde bazı meal yazarları bu salat kelimesini e, salatü selam olarak anlamanın bunu son derece sırlaştırdığını, yavanlaştırdığını ve e, asıl manasının macrasından çıkartını çarpıttığını söyleyerek e, bu salat kelimesinin aslında yardım etmek, destek olmak manasına geldiğini yani Allah ve melekleri peygamberine destek oluyorlar yardımcı oluyorlar, ayın eminler siz de destek olun siz de yardımcı olum manasına geldiğini, işte salatın böyle bir manası olduğunu destekleyen hak manasına da geldiğini söyleyerek böyle bir çıkarımda bulunuyorlar. Ancak bunu şahsen çok katılamıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ifadenin manasını anlamak için elimizdeki tek veri Lugavi mana değildir. Yani bir kelimenin lugat manasına bakarak sadece Kur'an'da Onu Daha iyi anlamış olamayız ya da Tarihi bir mana ile yani Peygamberimiz aleyhisselam döneminde ne manaya geldiğine dair bir takım verilerle Elimizdeki lugattaki mana Çelişiyor ise Eğer o hadis Rübaet sahilse elbette ki onu tercih etmek lazım Neden? Çünkü bizim elimizdeki lügatlar, yani bu hadis kabul edip ile alakalı falan bir şey değildir. Yani elimizdeki lügatlar hadislerden çok çok sonra, yani Kur'an'dan da çok çok sonra, 5-6 asır sonra yazılmış e, lügatlerdir. Dolayısıyla bunlara bakarak e, Kur'an ayetlerinin manasını izah etmeye kalkışmak e, yani bilimsel olarak çok doğru değildir. Neden? Ee, en eski veriyi kabul etmiyorsun da aradan asırlar sonra geçtik, geçmiş. Ee, dilde bir takım değişiklikler olabilir, değişmeler olabilir. Ee, dolayısıyla e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir ayete herhangi bir mananın verildiğine dair bir veri varsa elimizde. Eğer bunun da senede ise bunu dikkate almak durumundayız, zorundayız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuştur. Ya Resulullah size nasıl sallallahu edelim? Nasıl yapacağız bunu? Peygamberimiz onlara sivresiyle öğretmiştir bunu. Allahümme salli ala Muhammed. Böyle değil diye öğretmiştir. Sonra sadece e, sözlük manasına bakarak bunun işte destek anlamına geldiğini öğrendik. Peki Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz'i destek manasında kullanılan başka kelimeler var. Mesela وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ona destek vermeniz, ona işte sahip çıkmanız diyor. Yani tazir ve tevkîl ifadesi kullanılıyor. Peygamberimize destek çıkmak, ona sahip çıkmak, ona yardımcı olmak için. Nasır kelimesi kullanılıyor. İmten surullaha yansurukum vesaire. Dolayısıyla bu, salat kelimesi arkadaşlar tamam sözlükte destek manası olabilir zaten Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyen bir insan da e, Efendimiz aleyhissalatü onun getirdiği bu kutlu davaya destek çıktığını e, ona muhabbetiyle hürmetiyle destek çıktığını göstermektedir. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek peygamberimize bir insanın destek çıktığını ona muhabbet ve hürmetinin bir sözlü ifadesidir yani. Ona destek çıkmaya mani bir şey değildir ki. Kişi eylemleriyle de bu sözünü ispatlamalıdır. Elbette ki yani aslolan olur. Adam elinde beş bin kere, on bin kere tesbihle Allahümme salliyle Muhammed dese ama öbür taraftan Peygamberimizin sünnetiyle alakası olmasa, onun sünnetine ters bir hayat yaşasa elbette ki çelişki içerisinde olmuş olur yani. Yani bu geze gündüz işte günde binlerce Yaşa Fenerbahçe Şampiyon Fenerbahçe deyip de işte bir maçta Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray'ı desteklemek gibi bir şeydir bu. Yani sabahtan akşama kadar Yaşa Fenerbahçe diyeceksin, Şampiyon Fenerbahçe diyeceksin ama maçta da fenerbahçenin rakibini destekleyeceksin. Doğru? Bu çelişkidir yani. bunu üzerinde durmaya gerek yok ama maalesef bazı hocalarımız isim vermek istemiyorum. Nerede de bu yansımıştır. Ee, bazen de böyle sert bir dille alay ederek de söylerler. Yani bu salat meselesinin salat salama Müslümanlar 14 asır boyunca yanlış anlamışlar ama bu hocamız çıkmış Allah'ına muazzam bir akıl zeka feraset fetahet vermiş. 14 asır boyunca kimseye vermediği bir anda bunun manasını çözüvermiş vermiş. Böyle bir şeye e, yani inanmak mümkün değil. Din bu kadar e, basit olamaz yani bu kadar. 14 asır boyunca kimsenin anlayamadığı, 14 asır boyunca ahlaklar tarafından bize ulaştırılmış bir din ancak ahlakların dini olabilir yani eğer böyle bir şey anlıyorsa bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla yani salat kelimesinde evet destek manası olabilir ama sahabiler bunu nasıl anladılar yani önemli olan budur yani sözle bakıp mana üretmek yerine sahabiler bunu nasıl anladılar? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Böyle anladılar. Manazda da bunu okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Kena salli teala Ibrahim ve ala ala İbrahim. İnneke ahmedun mecid. Değil mi? Bunu da okuyoruz. Yani destek çık ya Rabbi manası yani olabilir. O da bir mana olarak düşünülebilir. Ama daha çok kabul edileni o zamandan beri rahmet Efendim, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için daha büyük mertebeler, evkiler istemek manasına geliyor. Bu salatu getirmek ama alıp salatu selam getirmek e, peygamberimiz Aleyhisselam'a destek vermeye mani bir şey değildir. Asıl insanın sözü ile özünün bir olması, söylemi ile eyleminin birbirini desteklemesidir. <gülüyor> Ey Allahumme salli ala ali abi fe ne demekmiş? Ey yufirlevun. Orada hemze elifin üstünde çıkmış o yanmış. Hemze değildir o. Harftir. Yufirlevun. E yufil e, hemze-i vasıl değildir. E affedersiniz düzeltiyorum. Hemze-i değildir. Hemze-i vasıl durum. Hemze de hemze-i hemze vasıl değil. Hemze-i basıldır. Hemze-i değildir. Hem zeytatar olması için de efal emri hazır olması gerekir. hemze zeytatar olun olunca da hemzeler konulmaz elifin üstüne ya da altına. Yufir lehum, verhamum orası da yanlış. Verhamum <gülüyor> orada da yine hemzah olmayacak elifin üstünde. Irhamumayi <gülüyor> yani rahmet et başlıyor demek. Bayinda cemaat salavati, lakin ona mawfirat al, mada Ayet-i kerimede Kur'an namazı cemiye olarak zikretti. As-salat demedi de as-salavat, affedersin namaz diyorum. Laike aleyhim, salatun ve rabbim demedi de rabbim dedi. Neden? Çünkü burada e, yani, mağfiret üstüne mağfiret, rahmet üstüne ve rahmeten ba'de rahme. Rahmet üstüne rahmet, mağfiret üstüne mağfiret, bolca rahmet, bolca mağfiret kastedildiğinden dolayı rahmetun karam dabassun ve nimetun rahmeti mekni nimet demektir ve rahmetin Allah'ın ihamı ve ifdali ihsanı Allah'ın rahmeti de onun inamı fazla ihsanı demektir bu menel ademin yine rikka tun ve taatufun insan olundan rahmet ne demektir incelik ve şefkattir ve kile inne ma zekara rahmete ba'd as-salavati ki ve ayette salavattan sonra rahmet zikredildiği için Lian as-salatu çünkü Allah'ın salatı rahmettir. İttisai manâ ve ittisai lafzî. Yani rahmet ve salat aynı manalarda hem manası aynı hem de Aynı manaya gelen bir başka kelimeyi zikretmek suretiyle hem mana genişlesin, hem de lafız genişlesin. Yani salavatum l-rabbihim, tamam rahmet manasına geliyorum, bir de onu zikrederse rahmeti iyice e, tehkitli olmuş olur diye e, o mananın aslında söylemiş olduğu. ve ذَلِكَ الْعَرَبُوا كَثِيرًا Araplar bunu çok yaparlar. اِذَا اَخْتَلَفَ الْلَوْضُ وَاتَّفَقَ mana. Yani ee, mana aynı olmakla birlikte lafız ihtilaflı olduğunu yani farklı aynı manaya gelen farklı lafızları kullanmak işte bugün çok hoş ve şıksınız diyorum mesela hoş, şık aynı şeyler ee, hiç beğenmedim, hiç sevdim mesela beğenmedim, sevmedim aynı yani benzer manalar ama tehlikeli için biz de bunu kullanıyoruz vakıyla benimdeki kerrerahman tekrar etti. Onu onların lütfiydi. Ey alehim rahmetun ba'de rahmetin. Yani hem salat hem de rahmet kelimesini kullandı. Bu bir tekrar dediler. Yani rahmet üstüne rahmet vardır onlara demektir. Ve ulai keumul işte hidayet bulmuş olanlar da onlardır. Yani istirja'i. Yani neye hidayet bulmuş olanlar? İstirja'a. Yani inna lillahi ve inna ileyhi demeyi öğrenenler bunu Kendilerine şiar edinenler onlardır. Vakıla denildi ki ile cenneti, cennete hidayet bulanlar, yani cennete gidecek olanlar. Alfaizuna faizuna bissevâbi, sevapları kazananlar. Vakıla denildi ki el muhtedûne ile el hakkı ve sevâbi, hak ve doğruya yöneltilmiş olanlar, yönelenler, ihtida etmiş olanlar. Ve قال عمر بن الخطاب nimet adlan ve nimet ilahe ve fır adlan salat ve rahmet ve ida ve hidayet. Hazreti Amede ki bu iki denk şey ve ilave ne güzel oldu. O iki denk şey nedir? Birbirine yakın benzer şey. Salat ve rahmettir. İlave nedir? Hidayet. Yani ayette salat ve rahmet geçti ya. Bir de bunların üzerine bir de hidayet ilave edildi. Ne kadar güzel oldu diyor. Fasıl فِي ذِكْلِ اَحَادِيْسَ وَرَدَتْ فِي سَوَابِ اَهْلِ الْبَلَائِينَ وَاَجْرِ Bakın daha çok ribayet tepsiri demiştik. Gördüğünüz gibi ribayetlerle çıktı. Şimdi de tamamen bu konuyla ilgili rivayetleri verecek, hadisleri verecek. Belalara, sıkıntılara, göğüs gerenlerin ve sabredenlerin nail olacakları sevapları hakkında bari olan hadisler. Anabi sallallahu Allah hayran Allah kimin hayrını murad ederse ona musibetler gönderir. Onun başına bir takım maddi manevi felaketler gönderir. Böylece onun derecesini yükseltmiş olur. Yani yebtelihi bil Yani musibetlerle onu imtihan eder hatta ala ta ki ona bu musibetlerle yani bu musibetlerin karşılığında gösterdiği sabırla e, mükafatını vermek için. An Ebi Sa'idin ve Ebi Hureyre ta'an nevi sallallahu aleyhi ve selleme Ma yusibül mümine min nasabin ve la vasabin ve la huznin ve la ezan ve la gammin Müminin başına gelen hiçbir yorgunluk, hastalık, sıkıntı, meşakkat, hüzün, eziyet kam keder yoktur ki hatta şünketü şakuhu illa keffara lehu anhu biha hataaya hatta bir diken küçük bir diken ona batan şünket diken ona batan bir diken dahi olmasın ki ya da yoktur ki Allah onunla onun hatalarının bir kısmını gidermiş örtmüş olmasın yani müminin başına gelen her türlü bela musibet onun günahlarının örtülmesine kefarettir. En nas nasabu nasabun ethabu ve eli'ya'u. Dönülmüştür. Var olsa bu elmaruddu, varsa bizsen hastalıktır. Abdullah hey kıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muttak olarak Abdullah zikredildiğinde Abdullah hep nimet suit alınışıdır hadislerde. Her müslüme نصيبه Müslümanın başına gelen hastalık ve benzeri eziyetler, hiçbir eziyet yoktur ki إلا <gülüyor> حط Allah onunla yani o musibet sayesinde onun günahlarının e, dökmüş olmasın. olmasın. كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا Tıpkı ağacın yapraklarını düşürdüğü gibi, döktüğü gibi. An-Nabi Hurayre teka'l-i kâle-resulullah sallallahu aleyhi ve selleme meselel-mü'mine ke meselel-zzer'i müminin durumu, ekinin durumu gibidir. Yuday ekini. La tezâlu rihum rihun ve la ezâlu mu'minu bela'u. Yani Rüzgar onu eğmeye devam eder. mümin de Mümine de belalar gelmeye devam eder. Yani ekin nasıl sürekli rüzgara maruz kalır, yatar, rüzgar geçer, ayağa kalkar, tekrar bir daha rüzgar gelir, yatar, bir daha kalkar, bir daha yatar. Sürekli Müslüman da böyledir. Bir ekin gibi sürekli musibet rüzgarına maruz kalır. Ama her seferinde de bakın ekin gibi doğrulur, ayağa kalkar. Ne kadar güzel bir temsil. Ekim gibidir. Yatar. Ama rüzgar geçince ayağa kalkar. Çünkü imanı vardır. وَمَثَلِ الْمُنَافِقِي مُنَافِينَ Durumun sekemefele şeceretil rüzeti. Sedir ağacı gibidir. La تَهْتَزُّ hatta تُحْسَدَ Yani koca ağaç kesilmedikçe sarsılmaz. Onu, rüzgar onu sarsamaz. Sarsması için kesilmesi ama Rüzgar onu bir düşürdü, mü? yani bir devrildi mi bir daha da kalkamaz. Yani kolay kolay devrilmez. Ona devrildi mi bir daha da kalkamaz. Niye? imanı yoktur onu kaldıracak. Tevekkülü yoktur, teslimiyeti yoktur ona huzur verecek. El-Evzetü ya da Uluzzetü zattına bakmak lazım. Saniye sözlüye bakayım nasıl oluyor. Arzu, evet, arzu, el arzu, el arzetu diyeceğiz, el arzetu şeherin maruzun bir Şami. Bu Arapça fili Irak'i Şam'da bilinen bir ağaçtır. Irakta da bilinir. Ve Mısır, Mısır'da bilinen bir sanberi, sanber diye bilinir. Eee ve sanberu semratu arzati. Sanber de sedir ağacının meyvesidir. Sanberi ben şam fıstığı, kozalak öyle bir şey gibi biliyorum ama وَقِيْلَا al اَثَّابِتَتُ فِي fil Denildi ki al arzatu demek yerde sabit olan şey demektir. Yani önemli burada temsilin, teşbihin manasını iyi kavramak. Yani Müslüman kader rüzgarı bazen olumsuz estiğinde ne yapar? Yatar ama tekrar kalkar. Şahin dediği gibi Bağ ve Dehri'nin hem Hazan'ın hem Bahar'ın görmüşüz. Biz Neşat'ın da Gan'ın da Müzigar'ın görmüşüz. Hazan'ı da gördük. Efendim Bahar'ı da gördük. Biz Neşat Rüzgar'ın da gördük. gam rüzgarını da gördük. Dolayısıyla Bize pek bir şey etki etmez diyor. Gerçekten böyle musibet felaket anlarında imanın ne kadar büyük bir nimet ve imkan olduğunu Anlıyoruz onun için. Elhamdülillahi ala ni'metil imani vel islam. An enesin enne sallallahu aleyhi ve selleme kâli izâ erâdallahu bi'abdini khayran, Eğer Allah bir kulunun hayrini murad ederse accele lehul uqubete fid dünya. Ona cezayı dünyada verir. Ve izâ erâdallahu bi'abdini şarran. Eğer Allah bir kulun şerrini dilerse emseke anhu Niyadı ona çok fazla musibet vermez tutar yani onun başına gelecek feraketleri hatta yuvafiye yamar kıyameti ta ki onun bu misilletlerinin karşılığının cezasını taslama ahirette vermesi için onun cezasını ahirete bekletir bırakır ve bu hadis-i şeriften de nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال أيمن السند باينه efendim zan nakit büyüklüğü musibetin büyüklüğüne göredir musibetten kadar büyük olursa mükafatı o kadar büyük olur ve inallahi iza habba qauman eğer seberse ibtelahum Onlara imtihan eder. Ham radiyye Kim bu musibetler karşısında rıza gösterirse onun rızası onun lehinedir. Aman Kim sahide kimde öfkelenirse isyan ederse bu öfkesi onun aleyhine olur. Ahirette hıtırımızı yok. Ve lehu an caben sallallahu aleyhi ve sellem. يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامِةِ حِينَ يُعْطَى اَهْلُ Dünyada böyle ehlül afiyet dediği afiyet, sağlık, huzur, mutluluk içerisinde yaşamış olan insanlar, ahirette dünyadaki belalara, mihmetlere, sabretmiş olan insanlara verilen mükafatları görünce isteyecekler. ne isteyecekler? لَوْ اَنَّ جُمُودَ اُمْكَانَتْ قُرَدَتْ dünyâ bil بِالْمَقَارِيَةِ derilerinin dünyada makaslarla kesilmiş olmasını isteyecekler. Keşke dünyada da biz de böyle mihnetler sıkıntılar çekseydik de ahiretteki mükafatlarımız bu kardeşlerimiz gibi olsaydı diyecekler. Ve lehuha nebi vele teqareh qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma yezâlü belâ'u bilmümini ve almü'mineti fi nefsihi ve veledihi hatta yelkallahu ve ma aleyhi Kişinin kendi canı ve evladı hakkında mümin ve mümine kişinin başına belalar gelmeye devam edecek. Ta ki Allah'a kavuşuncaya kadar ve e, Allah'a günahsız bir şekilde kavuşuncaya kadar Allah'a günahsız bir şekilde kavuşuncaya kadar mümin ve mümine bir kimsenin hem canına hem de çocuklarına sıkıntılar belalar gelmeye devam edecek diyor Hadi. kâle hadisun hasenun sahihun evet metin burada bitti arkadaşlar soru soran var mı? bize imtihanı oldunuz mu tefsirden? Evet, herhalde imtihana bir girdim. Hep birlikte giriyorsunuz, böyle anlaşılıyor. Peki. Ne evet arkadaşlar, herhangi bir sorumuz okuduğumuz metinle dersle alakalı ya da herhangi bir konuyla alakalı derse geçin. Umarım kolay geçmiştir. imtihan olanlar için ve olacaklar için de inşallah kolay geçer. Hepiniz İstanbul'dan mısınız arkadaşlar? Nerelerden olduğunuzu yazar mısınız? İstanbul Kayseri İstanbul İstanbul. Ee arkadaşlar İstanbul'un arasından katılıyorsunuz. Zeynep Hanım, Yasemin Hanım. Kartal. Sen Güzel. Herhangi bir yerde okuyor musunuz? Medrese usulü falan bir vakıfta bir yerde? Biz vardır herhalde. Evli olanlarımız var mı? Hı, hmm, maşallah. Oh, ne güzel. Önce Çok evliliği, çocuk, çocuğu halletmişsiniz, ondan sonra elim. Allah mübarek etsin. Güzel. Evet bu itfaiyeci Sem'i geçen bilen arkadaş kimdi? Zeynep Hanım siz miydiniz? Kendi çocuklarınızdan biliyorsunuz demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam, peki. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İmtihan olmamış olan arkadaşlara da imtihanlarında başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.